Allah Azze ve Celle vücudunuza sıhhat, gönlünüze afiyet versin. İstikametinizi düzeltsin, İhlas, samimiyet versin. Şu kısa ömürde az bir şeylere meyledip akıbetini karartanlardan eylemesin. Dünyadaki güzellikleri, yeşillikleri, nimetleri görüp de ahiret nimetlerini tepenlerden eylemesin Allah Azze ve Celle hayırlı dostlar versin güzel bir geçim güzel bir akıbet versin evet kardeşler iman derslerinden küçük ve büyük günahlarla alakalı dersimize devam ediyoruz Allah Azze ve Celle hepimize anlayış versin Geçen haftalar mukaddemesi ve rivayetler üzerinde detaylı bir şekilde durduk. Bugün rivayetlerle devam ediyoruz inşallah. İlk rivayetimiz i̇bn Abbas'tan geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Büyük günahların en büyüğü şunlardır. Allah'a ortak koşmak. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar buyurmuştur. İkincisi Allah'ın rahmetinden ümidi kesmek. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle benden isteyin benden diyor. Kim benden istemezse yani benden istemekten ümit keserse onun kafir olduğunu söylüyor. Hor ve hakir olarak cehenneme gireceğini söylüyor. Çünkü Allah'tan bahsetti Allah'tan, kafirlerden başka kimse ümidi ne yapmaz? Kesmez. Yine Allah'ın azabından emin olmak çünkü Allah Allah'ın azabından ancak mahvolacak millet güvende olur buyurmuştur. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinin dahi ameliyle cennete giremeyeceğini ancak Allah'ın rahmeti vesilesiyle, ancak Allah rahmet ederse gireceğini söylemiştir. Ama maalesef burada gelen rivayetler bizim aklımızı başımıza almamız içindir kardeşlerim. Maalesef insanın yapmış olduğu küçücük bir amel, ömür boyu yetecekmiş gibi ne yapıyor? Avunmasına, kıldığı bir namaz, kılmayandan kendini öteye belki çok ileriye gittiğini gösterdiğini veya bir hacca gitme veya bir hayır işlemesi insanın o amele güvenip kalmasına sebep oluyor. Halbuki bu bile yani akibetinden emin gibi davranma insanın günaha saplanmasının sebeplerinde nedir? Bir tanesidir. Ve ayet-i kerimede Sakın şeytan sizi amellerinize ne yapmasın? Süslü gösterip de güvendirmesin diyor. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Bununla alakalı ayet olsun, hadis olsun birçok hatırlatmalar ne yapmıştır? Gelmiştir. Hatta bunun bir de rüya boyutu vardır ki Allah muhafaza bu da amelleri bir yerde ne yapar? İptal etmesine kadar götürür. Onun için... Müslüman ne yapacak? Amellerine çok dikkat edecek. Aynen kaderle alakalı gelen rivayette geldiği gibi sahabe ne yapalım? Madem cennetlik ya da cehennemlikler bir kitapta yazılı ne yapalım? Ne diyor? Amel edin. Amel edin. Amel edin. Amel edin diyor. Amel edeceğiz. Amel edeceğiz. Amel edeceğiz kardeşler. Yine i̇bn Abbas'ın naklettiği rivayete dönecek olursak ana ve babaya karşı gelme. Çünkü Allah karşı gelen zorbaya betbah ve asi olarak adlandırmıştır. Ve büyük günahların en büyüklerinden saymıştır. Şirkten sonra haksız yere cana kıymaktan sonra en büyük günahlardan birisi nedir? O uykusuz kalan senin için sıkıntı çeken, çabalayan veyahut dokuz ay karnında taşıyan, eziyet üzerine eziyet çeken ve birçok sıkıntılarına katlanan aleyküm selam. Senden hiçbir ücret beklemeyen o anne, o baba onlara karşı evladın davranışı yani kötü davranışı nedir? Büyük günahlardandır. Allah Azze ve Celle kitabında hiç iman eden ya da küfreden ayırdımı yapmadan ana ve babaya ne diyor? Öf bile demeyin diyor. Hoş geldin Osman Bey. Nasılsınız? Hani bacana? Tamam. Senin yoksa böyle mi Evet. Demek ki ana baba önemli. Hatta rivayetlerde aleyhissalatü vesselam burnu yerde sürsün. Burnu yerde sürsün. Burnu yerde sürsün. Kim? Anası ya da babası veya her ikisi yaşlanır ve senin yanında yaşlılığını geçirir. Cenneti kazanamayanın burnu yerde ne yapsın? Sürsün. Şimdi bu rivayette niye söylenmiş. Kardeşlerim, insanların genç güçlü, dirayetli zamanlar olduğu gibi, ayet-i de geldiği gibi, biz o insanı yaratılışa tekrar dönderiz diyor. Çok yaşlandığında anne ya da baba çocuklaşabilir. O sinirleri gevşeyebilir. Yaptıkları hareketlerin nereye vardığını hesaplayamayabilirler. veya değişik hareketlere girebilirler. O zamanında senin nazınla nasıl oynamışsın, nasıl senin her türlü şeyine katlanmışsa, sen ona ne yapacaksın? Ha? Üf bile demeyeceksin. Anne baba hakkına ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. Doğru mu? Ama işin rengi pek yaşantıya böyle yansımıyor. Şimdi bir de evlilik var. Bir karı koca ilişkisi var. Değil mi? Evlenirken kazı alacağında karşı taraf bir şart koşuyor. Kendi anne ve baba olmasını unutarak ne diyor? He? Kızımı veririm. Hiçbir şart koşmam diyor. Ama ayrı inecek diyor. Yani anne babayla beraber ne yapmayacak? Olmayacak. Halbuki var ya ilk ayrılık sebebidir. Düşünün ayrı gelen bir gelin yani evinden çıkmış bir kız Oturmayı, kalkmayı, yemeği, içmeyi, bazı sosyal yaşantıda öğreneceği edepler, kurallar vardır. Bunları almamışsa kimden öğrenecek? Kaynanadan öğrenecek. Anadan öğrenmez, kaynana öğretir. Öğrenilir demiyorum, öğretir. Benim anam zalimdir. Ya zalımdır derken Allah rahmet etsin. Ne kadar gelini varsa gelin yapmıştır. Hiçbiri sevmez. Niye sevmez? Gelin yaptı onlara. Onun için anaya babaya üf bile demeyin derken, şimdi aman karım kırılmasın, aman şöyle olmasın bu değil. Eğer o kadın kendi anne ve babasına güzel, senin anne babana kötüyse veyahut o adam kendi anne babasına iyi, Hanımının anne babasına kötüyse bu olmaz arkadaşlar. Ayeti kerimede bu ve hadis-i şerifte ne geliyor? Büyük günahlardan geliyor. Bunlara ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Neden haramlara neden sakınılması gerekenlere dikkat edeceğiz? E Allah'ı seviyorsak müslüman olduğumuzu iddia ediyorsak ne yapacağız? Bunlara yapmayacağız. Uymadığın zaman o istediğin cenneti demek istemiyorsun. Allah Azze ve Celle'nin görmenin istediğin cemalini demek görmek istemiyorsun. Allah bizlere hayır versin. Asıl yurt ahiret yurtudur. Azık kazanmak istiyorsanız burada kazanacaksınız. Burada ekeceksiniz. Karşılığını orada alacaksınız. Şaşılır diyor şu insana diyor Ebu Bekir radıyallahu Uzak bir yola hem de azıksız çıkıyor diyor. Aklına da şaşılır. Kendine de şaşılır diyor. Evet kardeş dönüşü yok bu yolun. Öyleyse azığınız bol olsun. İlla garibi boşamanız gerekmiyor. Nasihat, terbiye diye de ne var? Bir olay var. Evet. İnsan eşine terbiye verebilir ama anne ve babasına terbiye veremez. Veremez. Anladınız mı? Vermeye kalkanlar var mı? Var. Evet. Allah bizlere hayır versin. Ha bazıları diyor ki ektiğini biçiyor. Yok. O ayrı bir olay. Sen üf bile ne yapmayacaksın? Demeyeceksin. İstediği kadar o sana zalimlik yapabilir. Sen yapmayacaksın. Hadiste ne diyor? Birçok sohbetle üzerinde durduğum için çok detayına girmek istemiyorum ama bir sahabe geliyor, babasının aksiliğinden, kötülüğünden bahsediyor ve Ey Allah'ın Resulü, bunun babalık hakkı neyse bana söyle ki ben onu ödeyim bu adam benim babam olmasın diyor. Ben bunu kabul etmiyorum diyor. Ne diyor? Onu köle olarak bulsan, satın alsan, Azat etsen. Sonra yine onu köle olarak bulsan. Yine satın alsan. Azat etsen. Çoğaltıyor aleyhissalatü. Yine de hakkını ödeyemezsin. O zaman boşuna uğraşmayacağız. Sabırlı olacağız. Şeytana yol ne yapmayacağız? Açmayacağız. Ve ana baba hakkına dikkat edeceğiz kardeşlerim. Unutmayalım ki Allah'ın azabı babanın gazabıyla aynıdır. Babanın duası Allah indinde makbuldur. Ananın değil bak. Anne beddua bile etse bir yerde rahmetiyle onu ne yapar? Geri durdur ama baba öyle değildir. Dikkat edin. Evet. Ama cennet neyin ayağının altında? Anaların ayağı altındadır. E sen cenneti tepersen Cenneti istemiyorum dersen bu ne yapmaz? Olmaz. Allah bizlere ve eşlerimize merhamet versin. Unutmayalım ki bugünün gençleriyseniz yarın siz de birilerinin eline ne yapabilirsiniz? Düşebilirsiniz. O zaman ne olur? Ettiğinizin biçersiniz. Yoksa benim gibi biri çıkar çocuklarınıza ananıza babanıza üf bile demeyin ne der bilmiyorum. Ama bundan sonraki nesil bizim gibi hocaları dinlemiyor. Onu söyleyeyim. Televizyon hocaları var, internet hocaları var, tablet hocaları var, telefon hocaları var. Yani sizin gibi böyle sohbetlere düzenli gelen, sadık, böyle sağduyuyla dinleyip hayatına geçilen olmayabilir çocuklarımız. Evet. Devam ediyor rivayetimiz. Allah'ın haramlarından birisi de nedir? Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere nedir? Kıymaktır. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde temelli kalacağı cehennemdir buyurmuştur. Bu da Müslümanın bir başkasının canına kastını etmenin haram olduğunu gösteriyor. Dinimizde üç şeyden kan helal kılınmıştır. Bu nedir? Evliyken zina etmişse, haksız yere cana kıymışsa ve dinden dönmüş mürted olmuşsa, üç şekilde ne yapar? Kan helal olur. İslam'daki karşılığı budur. Ama bunun dışında hiç kimse kimsenin canına ne yapamaz? kast edemez eğer ederse bunu canıyla ya da diyetle öder ve tabii ki Allah indinde bunun bir de büyük cezası nedir vardır yine kardeşlerim büyük günahlardan bir tanesi de iffetli bir kadına iftira atmaktır evet maalesef günümüzde iffet nedir namus nedir ee, bu kavramlar da bozulduğu için hakikaten iffetli, namuslu, dinine sadık, örtülü bir kadın çarşıya pazara çıkmaktan utanır hale geldi. Açılmayı, saçılmayı, modaya uymayı veya çağdaş giyinmeyi insanlar ne olarak gördü? He? İffetli, namuslu olarak görülmeye başlandı. Onun için kavramları da güzelce gözden ne yapmak, geçirmek gerekiyor. Bir zamanlar bir mesele oldu, hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu açık sahnelerde güya bir şey anlatırken yatak sahnelerinde rol alan kadın sanatçılarına bir alimin biri fahişe dedi. Ve bunlardan bir tanesi de bunu mahkemeye verdi. Mahkemede ben olayları takip ettiğim için biliyorum bu tecavüz sahnesini alim getirdi, hakime izletti. Şimdi hakim bey, siz bu kadına namuslu mu diyorsunuz? Dedi. Ha? E şimdi kadın kendini savun çünkü ki, ben rol yaptım diyor. Yani sanatçıyım diyor. Kardeşlerim, iffetli veya namus anlayışı çağa göre değişirse, o zaman mümin horlanır, münafık, kafir, Müşrik, facir ne yapar? Ululanır. Kavramlar, doğrular ve yanlışlar dinin temellerine göredir. Dinin doğru dediği doğrudur. Dinin yanlış dediği de nedir? Yanlıştır. Fahşa diye bir kelime vardır. O namaz ki insanı her türlü fahşadan ne yapar? Alıkoyar diyor. Fahşa kelimesi her türlü münkerattır. Her türlü kötülüktür. Fuhuş da bunun içindedir. Demek ki bunlara ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Ama hangi mesele olursa olsun meseleye neyle bakacağız? Dinimizden bakacağız. Toplumdan bakarsak bu sefer Allah muhafaza. Bugün bütün dünyada Müslümanlar birbirlerini horlarken, birbirlerini atıp tutarken, birbirlerini yerken kafirlerse bunun ne yapıyor? Sefasını sürüyor. Biz cefasını çekerken onlar sefasını sürüyor. Bunlar hep bizim dinimize dönmediğimiz için. Evet. Demek ki iffetli kadınlara iftira atmak büyük günahlardandır. Hatta e, ispatlayamazsa kendisine ne yapılır? 80 sopa vurulur. Ebedi de şahitliği ne yapılmaz? Kabul edilmez. He, ama bugün Kızanın ağzından ilk çıkan mesela bir kadına karşı işte onun iffetsizliğiyle alakalı ne? Kelime. Hatta ben nice evli insanları bile biliyorum ki kendi karısına o kelimeyi kullanıyor. Yani bunu kullanan insanlar da var. Hem de müslümanım dedi, kendilerine müslümanım dediği halde. E demek ki çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. dinimize, aslımıza. Hele hele kıldığımız namaza çok çok ne yapmamız? Dikkat etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Maalesef bizler bunlara dikkat etmediğimiz için bunlara çok iyi dikkat eden iblis aramızdan en ufak bir şey alarak bizlerde de birlik, beraberlik umumen diyorum yani dünya Müslümanlar olarak hiçbir şey ne yapmıyor? Bırakmıyor. Evet. Evet yine bunlardan birisi de haramlardan yetim malı yemektir ki Allah Azze ve Celle yetimlerin malını haksız yere yiyenlerin karınlarına ancak ateş dolmuş olur. Zaten onlar çılgın ateşe atılacaktır buyurmuştur. Allah bunlardan bizi beri buyursun kardeşlerim. Şimdi bu indirilenler belki yaşıyoruz belki yaşamayacağız belki ileride başımıza gelecek ama biz bunları ne yapma? Öğrenmek zorundayız. Allah bizlere hayır versin. Bununla alakalı biliyorsunuz ayet inmiştir. Vay o namaz kılanların haline diye. Öyleyse yetimin, öksüzün malına ne yapacak insanlar çok çok dikkat edecek. Maalesef toplumda birçok insanın derdini dinlediğimizde işte babası ölmüş veya trafik kazasından gitmişti. Bir şeyler olmuş olmuş. Amcası malını almış, amcası zengin, lüks içinde yaşıyor. Çocuklar aynı köle gibi, mal ölen adamın, sefayı süren kardeşi, üstüne üstlük hanımını almış, şöyle etmiş, böyle etmiş. Birçok zulümler diz boyu ne yapıyor? Gidiyor. İşte bu dinimize sarılmadığımızdan kaynaklanan müşkülatlar. Hadi yapan adam sarılmadı. Tanıyan adama ne oluyor? Bir münker gördüğünde o münkere müdahale etme insan imanından değil mi? Ama öyle hale gelmişiz ki kendi evine dahi müdahale edemeyen, kendi hanımına, çocuğuna dahi karışamayan insanlar haline ne yapmışız? Gelmişiz. Bugün evli olan bir Müslüman erkek kadınla söz geçiremez halde. Hadi geçiriyorum deyin. Kadın istediğini ne yapıyor? öyle ya da böyle yaptırıyor. Hadi yaptır mı? Peki İslam'da böyle mi? İki tane ayet kelime var biliyor musunuz? Erkekler kadınlar üzerine. He? Nedir? Var mı böyle bir ayet? Ters okudum herhalde. Kadınlar erkekler üzerine hakimdir. Böyle bir ayet var değil mi? Tersim var. Ya o zaman sizin haberiniz yok bu ayetten. Ya da kadınlarınızın haberi yok. Eğer hakikaten haberleri varsa o zaman İslam'dan haberleri yok. İşte bu günahların hep altında yatan bizim Allah'ın kitabından beri hareket etmemizden kaynaklanıyor. E bizim görevimiz hatırlatmak. Allah ne diyor Azze ve Celle? Sen hatırlat. Mümin olan anlar diyor. Evet. Devam ediyoruz. Yine savaş meydanından kaçma. Çünkü Allah Azze ve Celle tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya başka bir topluluğa katılmak maksadı dışında o gün arkasına düşmana dönen kimse Allah'tan bir gazaba uğramış olur buyuruyor. Bu ayet hemen hemen hepimizin işlediği amellerden bir tanesi bir yerde hakikaten Allah uğruna mücadele eden insanlar varsa yardım, dua, şu bu olmadığı gibi her türlü şeyden de habersiz hayatımızı çok rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Devam ettirebiliyoruz. Ve böyle olunca kafirler da kendilerine göre bir savaşçı topluluk halk ediyor. Kendi kurgularına göre onları insanların önüne Atıyor. O insanların yaptığı zalimlik, o insanların yapmış olduğu zulüm Müslümanlara mal edilerek İslam'ın bu olduğu ne yapılıyor? İnsanlara rahatsız ediliyor. Bugün kafir topluluklar bir uçağını kaldırıyor. Bir toplu yaşam yeri bombalanıyor. Bir pazar yeri, bir hastane, çoluk, çocuk demeden binlerce insan, belki yüzlerce insan ne yapıyor? Ölüyor. Bunların yaptığı zulüm değil, bunların yaptığı haksızlık değil, bunların yaptığı şey değil de ne ya? Maalesef Müslümanlar işlerinden gereği gibi bir lider, gereği gibi bir birleşme, bir İslam halifesi çıkaramadığı için kafirler istediği gibi, istediği hareketleri yaparak ben yaptım, oldu diyerek ne yapıyorlar? Hareket edebiliyorlar. Allah bizlere hayır versin, dinine dönmeyi, dininin inceliklerini anlamayı bizlere nasip etsin. Bizlerin en güzel yaptığı şey, bir şeyler yapamayınca en başarılı olduğumuz şey ne biliyor musunuz? He? Abdülhamid ne? Tekfirci olmak. O kafir, bu kafir anca böyle rahatlama başlıyor. Tekfircilerin, bu asalakların çoğalması hep bundan kaynaklanıyor. Kendileri de bir halk yapamıyor. Yapmayanları da ne yapıyorlar? Hemen başlıyorlar. Onlara Allah'ın emirlerini anlatsan gözleri böyle ne yapar? Dönmeye başlar. Onun için kardeşlerim Allah bizleri her türlü fitneden beri buyursun. Bu tekfircilerin onların zulmünün, şeyinin karşısında mürciyenin çoğalması hep biz Müslümanların Allah'ın emirlerini yerine Hakkıyla getirmediğimizden kaynaklanan müşkülatlardan çıkan parazitler, bitler, artıklar. Evet. Yine Allah azze ve celle büyük günahlardan birini faiz yeme olarak bildirmiştir. Çünkü faiz yiyenler mahşerde ancak şeytanın çarpığı olarak kabirlerden çıkan insanlara ne yapılıyor benzetiliyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bugün öyle hale gelmişiz ki hadis-i şeriflerde de anlatıldığı gibi hiç faiz yemeyen insana muhakkak tozu bulaşır hale ne yapmış gelmiş. Bugün özel sektör olsun veya resmi sektör olsun kim nerede çalışırsa çalışsın parasını bankadan almayan insan neredeyse ne yapmadı? Almadı. Bizim eleman bile bana hesap açıyorum hocam oraya yatır Şimdi maaş yatan birine bakın bankalar kendi aralarında ne yaptılar? Bir şey koydular. Maaşı benden alırsan e, promosyon dedikleri. Dedi. Ben emekliyim her gün arıyorlardı. Gittim bankaya. Dedim arkadaş bir daha beni ararsanız promosyon vereceğiz şöyle böyle ben değiştiriyorum. Kestiler. ...oraya imzaladım, koydum... ...beni kimse aramıyor şimdi... ...üç kimse aramıyor... ...çünkü haram... ...promosyon... ...nemaydı... ...bir lira da haramdır... ...bin lira da haramdır... ...öyle mi? Haram haramdır... ...yani adam bir da çalsa hırsız mıdır? Bir milyon da çalsa nedir? Hırsız, hırsızdır... ...değişen bir şey ne yapmaz? Olmaz... ...ama insanlara bu ne yapıyor? Cazipleştiriliyor... Faizi yediğin zaman iki kişi Kur'an'da Allah'a harbetmiş etmiş olarak zikrediliyor. Kim bunlar? Birisi faiz yiyen, birisi mümine düşmanlık yapan. E şimdi faiz yiyorsa bir insan, ahiretini şey yapabiliyorsa, öteleyebiliyorsa e demek ki ondan artık her türlü bela ne yapmıyor? Gelmeye başlıyor. Bugün en büyük belalardan musibetlerden bir tanesi faiz belasıdır kardeşler. Maalesef toplumda bulaşmadık. Hiçbir şey ne yapmadı? Kalmadı. Kaldı mı? Kalmadı. Allah bizlere hayır versin. Evet. <gülüyor> Yine büyük günahlardan bir tanesi sihirdir. Bugün toplumda en revaç söz sahibi kim biliyor musunuz? He? Medyumlar sihirbazlar o rukye yapıyorum diye Allah'ın dinini satan alçaklar para karşılığı insanlara Kur'an okuyorum rukye yapıyorum diye Allah'ın ayetini satan sapıklar bunlar hakikaten sihir bugün Hacsafada kardeşler inanın öyle had ki bugün ben Hacı Bayram'da olduğum için çok yakinen birçok şeyleri görebiliyorum ama onun dışında da İnsanların bu meseleyle uğraşmayanı neredeyse yok. Bir gün bir cenazeye gittim. Beni hoca bilmiş, evin sahibi. Cenazeyi bırakmış, bana iki tane yumurta getirdi. Baktım yumurtaların üzeri şekiller çizilmiş, bir şeyler yapılmış falan. Hoca bu ne dedi? Vallahi taze ise, tereyağında varsa sahanda kırılır, güzel yumurta olur, şey olur bu şekillerine ben bilmemdim. Tavuk yapmadığına göre dedim bunu biri yapmış. E niye yapmış? E ne yaptı? çocukluk içinde kalmıştı. Ben hiç onun getireceği yere varmıyormuş şimdi. Elini almış kalemi içinden gelmiş bir şeyler yapıyor. Yok yok işte benim gelinin anası yapmış diyor. Gördün mü? Varmadım. E benim gelin diyor bu diyor yumurtayı bulduktan sonra hep huysuzlaştı diyor. Yani yuvayı bozmak için ne yapmış yumurtaya? Yani öyle hale gelmiş ki insanlar e, kendi geçimsizliklerini, belki kendi ahlaksızlıklarını, kendi arsızlıklarını hep bir şeylere bağlar hale gelmişler. Allah bizlere hayır versin. İlla mı? Değil. Sihir var mı? Yapıyorlar. Ayeti kerimede de bu sabit olan bir şey ama onlara Kafir olmadıkça yardım ne yapılmıyor? Yapılmıyor. Yani bu işten uğraşan, mesela Hacı Bayram'da bir kevküklü vardı bu işten uğraşan. İşte birine, işte sen de şöyle şunlar şunlar falan var dedi. İşte yapanı da biliyorum falan. Öbürü diyor ki anlat diyor, kim diyor? Gösterdi. Ben dedim ki, velev ki bu adamın dediği doğru. Adını ne yapacaksın? Allah müşrik diyordum. Kafir diyor dedim. Ne yapacaksın öğrenim. Bir insana kafir olma, müşrik olma belaların en büyüğü değil mi? Bitti. Sen ne yapacaksın daha? Ona büyük bela yok ki. Olmuş var. bulacağını bulmuş zaten. Allah bizlere hayır versin. Allah her türlü sihirden, sihirlen uğraşanlardan veya yapmaya çalışanlardan bizleri bere buyursun. Felaklan Nas suresini okursanız ne demek istediğimi çok daha rahat anlarsınız kardeşler. Ama maalesef bu gibi işlerle uğraşan çok çok insan var. Evet, Bundan ancak ahiretten nasibi olmayanlar uğraşır diyor Allah Azze ve Celle. Evet, uğraşmak isteyen buyur. Yine günahlardan büyük günahlardan bir tanesi de nedir? Zinadır. Çünkü Allah zina etmez der. Bunları yapan günaha girmiş olur. Kıyamet günü azabı kat kat olur. Orada alçaltılarak temelli kalırlar buyurmuştur. Bu da gösteriyor ki zina nedir? Büyük günahlardandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün... Aleykümselam ve Rahmetullah. Biliyor musunuz diyor sizin... Eşinizin ağzına verdiğiniz bir lokma dahi ibadetten, kulluktan. Hatta eşinizden yaptığınız cinsi münasebet dahi ibadetten ve kulluktan demiştir. Müslümün kitabı zekattan. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü bu da olur mu yani başka bir örnek yok mu gibisine söylediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz bunu haram yoldan yaptığınızda bu zina değil mi? Bu günah değil mi? karşılığında evli dul, e, rejim edilerek öldürülme değil mi diyor. Demek ki kulluk şeyinden dairesinden hiçbir amel ne yapmıyor? Çıkmıyor. Helal yoldan yapmadığın her neyse doğru söz, evlilik artık herhangi bir şey haram dairesinde ve bu da sana ne getiriyor? Yük getiriyor kardeşlerim. Allah bizleri iffetti, dürüst insanlardan eylesin. Evet. Yine büyük günahlardan bir tanesi de yalan yere yemin etmek. Evet. İblis'in neden tarh edilip ebedi cehennemlik olduğunu biliyor musunuz? He? Allah'ın ismini kirletti. Kirletmeye kalktı. Allah adına Allah'ın adını anarak ne yaptı? Yalan yere yemin ederek Adem'le havayı kandırdı. İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle de onu ne yaptı? Tardet, in oradan ash'alla in dedi. İn oradan ash'alla in. Öyleyse sözlerimize belki yalan olabilir. Hadis şerifte mümin korkak olur mu? Evet. Cimri olur mu? Evet. Yalan söyler mi? Asla diyor. Hadi kattın. Ama yalan yere yemini karıştırmayın kardeşler. imanınız tehlikeye gider. Bu büyük günahlardandır. Allah bizleri bağışlasın. Bu tür şeylerden uzak kız. Ama bizim Anadolu milletinin ilk yaptığı kızdı mı karıya ne der? Hemen yemine sarılır. Arkasından şart olsun der. Karıyı boşar. Ondan sonra kurtulmak için her türlü yola başvurursun. Evet. Allah bizlere hayır versin. Yalan yere yemin etmekten bizleri beri buyursun. Bunlar çok tehlikeli işlerdendir. Çünkü ayeti kerimede Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir pahaya değişenler işte onların ahirette nasibi yoktur. Yani yalan yere yemin eden insanların ahirette nasipleri neymiş? Yok. Allah korusun Müslümanlar. Yine büyük günahlardan bir tanesi de hainliktir. Evet. Hainlik çok kötü bir olaydır kardeşler. Yani ama bir topluluk olsun, ama bir şahsı olsun, ama bir ticarette olsun, nerede olursa olsun, hainlik e, doğru bir şey değildir. Muhakkak karşıdaki insanlara büyük zarar verir. Yani yaşadığım şu belki az bir ömrümde çok hainlerle karşılaştığım için bunların verdiği zararı ne olduğunu çok iyi biliyorum. ''Hainlik Allah indinde büyük günahlardandır. Allah Azze ve Celle kitabında hiçbir peygambere, ganimete ve millet malına hiyan ettik yaraşmaz. Haksızlığı kim yaparsa kıyamet günü yaptığı ilan gelir.'' buyurmuştur. Hatta hatırlar mısınız İkrime bin Ebu Cehil'in Ali vesselamın huzuruna peçeli geliyor. Ve dört tarafından geldiğinde Allah Resulü gözünden tanıyor. Onun bayatını ne yapmıyor? Kabul etmiyor ama dördüncü de kabul ediyor. Peçeyi attığında Aleyhisselatü Vesselam ben diyor, bunundur. bayatını almadığımda diyor, birini çıkıp da diyor, şu başı omuzdan uçuramadı mı diyor. Mugire diyor ki Radiyallahu anh, ey Allah'ın Resulü sen bir göze değdin. Sen bir göze değdin, ben onu ağaç doğrar gibi doğrardım diyor. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Hiçbir peygambere hain göz, hain bakış yaraşmaz diyor. Yani sen akıl edecektin onu diyor. Hainler hiçbir zaman hayır getirmezler. Hangi toplulukta olurlarsa olsunlar, onlar hiçbir zaman fayda getirmezler Hangi topluluğa bu hainliği yapmış bir şey elde etmişlerse oradan da ilk kirişi kıracak yine o hainlerdir. Yani o topluluğu da batıracak yine oraya zarar verecek yine onlar nedir? Hainlerdir. Allah beni de neslimi de sizleri de her türlü hainlikten ben yapıyorsam. Hainlik iyi bir şey değildir kardeşler. İmanla bağdaşacak bir şey değildir bunlar. Evet. Yine büyük günahlardan bir tanesi de zekatı yani Allah'ın hakkı olan zekatı vermemektir. Buna çok dikkat edelim kardeşlerim. Maalesef biz Müslümanların ilk dikkat etmesi gereken İslam'ın beş binası iken hep böyle üzerinde hassasiyetle durulmuşken en dikkat etmediğimiz mevzular İslam'ın beş binasıdır biliyor musunuz? Ne kelime-i şahadete şartlarına, ne namazına, orucuna, ne zekatına, ne de haccına inanın, Müslümanlar iman ettiğini söylediği halde terennüm etmekten başka öteye ne yapmıyor? Gitmiyor. Elbisede, yaşantıda, tefaretine girmeyeceğim. Her türlü şeyine dikkat ediyor. Gelirine, giderine, nereden ne gelir, nereye gider, nasıl gider, nasıl eder? Ama zekatin hesabı kimsenin ne aklında ne fikri... Ramazan gelmese oruç da aklına gelmeyecek hoş da. Değil mi Recep? Bir sene Ramazan es geçse... <gülüyor> ...gelecek sene kimse Ramazan herhalde kalmaz gibime geliyor. Evet. Tabii bizimki latife. Allah bizlere hayır versin. Ama hadisi unutmayın. Elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi... İslam'da bir gün öyle eskiyip gidecek. Haç, oruç, zekat nedir bilinmeyecek. O zamanın en yaşlılarına siz İslam'dan ne biliyorsunuz? La ilahe illallah. Başka bir şey bilmezdesiniz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşler. Demek ki zekat da İslam'ın binalarından bir binadır. Bugün yüzde %99 Müslüman dediğimiz Türkiye. Yani eleştirisine girmiyorum. Ben. Millet yalan söylüyor demiyorum. %99 Müslüman diyor. Eğer bu %99 Müslüman dediğimiz topluluk vallahi billahi tallah zekatını versin. Bir tane hırsız kalmaz. Yeminle söylüyorum bak. Doğru mu yanlış mı? Hırsız kalır mı? İnsanlar birilerinin rahat yaşamına bakarak ne yapıyor? Özenti duyuyor. O rahat yaşarken onun çektiği çileyi çekmiyor. Onu düşünmüyor. Ben niye yaşamıyorum? Diyor. Ulan sen benim çektiğimi çektin ya. İlla şeyden örnek mi verelim? İşte vitrinde çarıkla ayakkabı dile gelmiş. Çarık demiş ki sen de inek deresinden ben de inek deresinden. Senin fiyatına bak, benim fiyatıma bak demiş. Ayakkabı demiş ki sen demiş örselendin, dövüldün mü, çivi çakıldın mı, gerildin mi, boyandın mı? <gülüyor> sen aldı, dikildin, ondun diyor. Yani insanın çektiği bir ne var? Bir çile var, bir kazanç var, bir şey var. Öbürü havadan ne yapıyor? Alayım diyor. İşte zekat bu dengeyi sağlıyor. Senin malına, namusuna, canına göz dikmeyi ne yapıyor? O engelliyor dengeyi sağlıyor. Çünkü zekat herkesten ne yapmaz? Alınmaz. Hadis-i Şerif'te ne diyor? Zengimden al ne yap? Fakire ver. Onun da sevdiği maldan ne yapma? Alma diyor. Mazlumun da ahından ne yap? Sakın. Hepsinde ne var? Teker teker ölçü var. Demek ki biz binada oturanları bilmediğimiz gibi İslam'ın binasından da haber yok. Yani oradaki gelen sadece adını ne yapmışız duymuşuz evet ayeti kerimede Allah Azze ve Celle bunlar cehennem ateşinde kızdırıldığı gün alınları böğürleri sırtları onlarla dağlanacak bu kendiniz için biriktirdiğiniz mallar hadi bakalım biriktirdiğinizi tadın denilecektir evet Allah bizlere hayır versin Hayırdan ayırmasın. Yine bu konuda erkekler çok duyarlı olsa da maalesef kadınlarımız bu konuda nedir? Çok çok duyarlı değil. Hele bazı yörelerde altını, bileziği, takısı çok olan kadınların bunlar benim diyerek zekatını vermediği ve zekatından uzak durduğu bazı yerler vardır. Bunların da buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Yine günahların bir tanesi de yalan yere şahitlik etme ya da şahitlik istendiğinde doğru yani şahitlik yap mevzuyu gündeme getir, olayı çöz dendiğinde şahitliği gizleme. Yalan yere şahitlik ya da yapılması gereken şahitliği yapmamada nedir? Büyük günahlardandır. Allah Azze ve Celle Bizlere kitabında babanız dahi olsa ne yapın? Hakkı gündeme getirin demiştir. Maalesef bugün şahitlik meselesi de tamamen ne yapmış çökmüş durumda. Çünkü biz İslam'ı öğrendiğimizde İslam'da şahısların yani Müslümanların ilk bilinmesi gereken özelliği nedir? El ve dil eminliği. Maalesef bu toplumda kalmadığı için bu şahitlikte de ne yapmış? Çökmüştür. Yine büyük günahlardan bir tanesi de içki ve kumardır. Bu sistem de ne yapmış? Maalesef bugün çökmüş. Öyle hale gelmiş ki her kim bir münker görürse onu ne yapsın? İzale etsin hadisine Müslümanlar uymadığı için çok uzağa gitmeye gerek yok kendi yakınları kendi çevresi en yakındandan itibaren maalesef bugün içki kumar kumarı biliyorsunuz çeşidi çoğaldı pilli mangolar o gün kimdi lan grupta bir tanesi iddia haram mı diye bir yaz atmıştı sen ne dedin? İddia mı oynuyorsun az merak ettim Aslında biraz daha geniş soraydım. Hem yanlış anlaşılmazdım. Ee, bu tür şeylerde net soracağın sorunu. Eğer detaylı sormak gerekiyorsa, detaylı sorarsan hem istifade edersin hem net cevap alırsın. Bir tanesi sana ayet yazdı herhalde Yahut muydu? Harun Hoca mı yazdı? O ayeti ortada kaldı zannedersem. Aldın mı cevabını? Tabi işte sen net sormadığın için o da sadece onunla o muhtevada gelen ayeti ne yaptı getirdi. Belki sen teferratlı sorsan işte yarış şöyle mi şu şöyle mi ama iddia olarak sordun iddia haramdır. Deli de bu ayet-i kerimedir cevap doğru ama sen eksik sorduğun için yani kendi aklındakini karşıdakine veremediğin zaman cevap da sana ne yapmadı tam gelmedi. Onun için toplumda da belki de e, demin de hep başından beri sohbetin söylüyoruz. Oturduğumuz binadaki insandan haberimiz olmadığı gibi dinimizden de haberimiz yok. Bugün çok rahatlıkla yanımızda gazayıp <gülüyor> kazanacağını, neyi gazayıp da gömü mü gazıyor ne yapıyor bilmiyorum. Devam ediyoruz da? E, i̇nsanlar ne yapıyor? Havadan bir şeyler kazanacağını Zannediyorlar ve hatta belli zamanlar geliyor sıraya girdiklerini görüyorsunuz. Hatta öyle oluyor ki işte birinden bir şey kazınmışlar çıkmış gömü. Herkes artık çıkacak diyor oraya ne yapıyor sıraya giriyor. Bunu sakallı da görebiliyorsun. Örtülü de görebiliyorsun. Kendilerini uyardığında hadip ediyor. Hadip ediyor. Demek ki kardeşler günahlar o kadar basitleşmiş ki. Biz dinimizden o kadar uzaklaşmışız ki, o kadar daveti tebliği bırakmışız ki, o kadar neme lazımcılık girmiş ki, yani doğruyu anlatan insanı insanları artık görmek ne yapmıyor? İstemiyor. Böyle bile olsak, Kuranda bir örnek var mı bizim için davete devam etmek için? Sıra İbrahim Aleyhisselamdan alakalı gelen nasne, o tek başına bir ümmet o. Bir millettir diyor. Tevhid üzerine durma nedir? Bir millettir, bir ümmettir. Doğruyu ister tek ol, ister cemaat ol, gündemde tutacaksınız. Hakkı tamamen bu can, bu nefisten çıkana kadar ne yapacaksınız? Anlatacaksınız. İslam bir kor, bir ateş de olsa onu tutacaksınız. Gelen bela ve musibete sabredeceksiniz. Ve sahabeden elli tanesinin almış olduğu eciri ne yapacaksınız? Alacaksınız. Yani bedeli büyük. Ona kadar sabredeceksiniz. Ve yumuşak davranacaksınız. Hikmetle insanlara bıkmadan, usanmadan bunu ne yapacaksınız? Anlatacaksınız. Ama akıl edemeyen topluluklara da ne yapmayacaksınız? Anla, anla, anla diye devam etmeyeceksiniz. Çünkü gelen rivayette, akıl edemeyecek bir toplumu, akıl edemeyeceği şeyleri söylerseniz, ola ki Allah'a ve Resul'una isyan eder hale ne yapabilirsiniz? Getirebilirsiniz. Orada sukut etmeniz sizin için daha hayırlıdır. Evet, maalesef kardeşlerim bugün içki, kumar o kadar e, artmış ki, yani o kadar yozlaşmış ki kendi konuşmamıza dahi ne yapmış? Girmiş yani bir şey oldu mu hemen insanlar kendi aralarında bile neyine iddiasına giriyor. İşte şöyle olursa şöyle şöyle olursa bu bile nedir bir yerde kumartır. Ebu Hüreyre ile bir gün geliyor radıyallahu an. ey Allah'ın resulü bir cehalette diyor Lad ve Uzza Lad ve Uzza derdik diyor. Yani dilimizin alıştığında bugün karşılığını ekmek çarsın, kuran çarsın, şey çarsın, falan çarsın, tır çarsın. Kim diyor böyle derse ne desin? La ilahe illallah desin. Veyahut kim gel bir kumar oynayalım derse o da gitsin bir sadaka versin. Demek ki bu çok basitleşmiş insanlar arasında. Günah rahat işleniyorsa yayılır kardeşler. Öyle bir yayılır ki artık buna mani olacak güç, takat ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Ama mani olursanız bu ne yapmaz? yayılmaz bu sefer gizli yapılmaya başlar bu yaptırımın getirdiğidir ama yok siz e, imanınızın gereği hareket etmez bana ne derseniz o zaman eyke halkını hiç okudunuz mu Kur'an'da okumuşsunuzdur Müslümana sorulur mu bizimki de ayıp orada bir münker var bir onu işleyen var iki işlemiye ama karışmayan var Üç, işlemeyen, işleyene yapma. Allah'tan kor. Allah size gazap eder diyen var. Sonra Allah'ın gazabı geliyor. Kim kurtuluyor? İşlemeyen, beri duran, onları uyaran. Kim helak oluyor? İşleyen, işlemeyen, onlara da uzak dur demeyen. Helak olan iki tayfı, kurtulansa iyiliği emreden, kötülükten nehyeden. Öyleyse kardeşlerim ibadetimizin kabul olmasını istiyorsak, dualarımızın boyumuzu aşmasını istiyorsak, haccımızın, ümremizin, orucumuzun, sadakamızın veyahut ilmimizin zekatının kabul olmasını istiyorsak ne yapacağız? İyiliği emredeceğiz, kötülükten sakındıracağız. Eğer bunu yapmazsak ibadetlerimiz boyumuzu ne yapmaz? Aşmaz. Yine günahlardan bir tanesi nedir? Ee, akrabayla alakayı kesme. Maalesef bunlar sayesinde Müslüman birbiriyle alakayı kestiği için <gülüyor> akrabaya gitmeye gerek bile yok. Kasten iki gündür odaya hiçbir şey yazmadım gruba. Ne yapacak arkadaşlar diye. Benim selamımı içimden alıyorum hocam illa almaya gerek mi var yazmaya gerek mi var diyenlerin verdiği selamları hep içimden aldım. Nasıl bir şeymiş tatsınlar diye. iki gün şöyle bir uzaktırdım, Şöyle bir baktım. Özelden hocam bir hatamızım var. Hocam şu Allah'tan ki telefonlar var. <gülüyor> bir akrabalık bağları gitti gitti. Konuşacak kimse kalmadı. Bari Müslümanlar birbirleriyle konuşmayı öğrensinler ya. Müslümanlar birbiriyle alakayı keserse, kardeşliği keserse, muhabbeti keserse zaten gidecek yeriniz yok. Neresi kaldı ya? İlişkiyi kesmeyin. İrtibatınızı kesmeyin. O kuvvetinizi kesmeyin. Dikkat edin ha. Buna dikkat edin. Eğer Müslümanla ilişkiyi keserseniz, alakayı keserseniz, şeytanın kucağına oturursunuz. Sonra size semersiz biner. İstediği yere ne yapar? Kutur. Bakın, Kadınlardan bir tanesi gelin olacak kızına bir nasihat ediyor. Alaka nedir derseniz sonunda anlayacaksınız. Kızım diyor, kocayın kılıcıyla kemikleri doğra diyor. Seslenmedi mi? Kalkanında et doğra diyor. Seslenmedi mi diyor, işte bıçağını al yemeğini yap diyor. Sırtına bin. Ağzına da diyor, gemi vur, istediğin yere götürdür. Evet. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah'ın yasakladığı her şey, günahlardandır. Rabbim subhanahu ve teala, bizlere imanı sevdirsin, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirsin, imanı kalplerimizde süslesin, bizlere Sevdiği amelleri sevdirsin, sevdiği insanların sevgisini nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente estağfurke ve etubilih. Velhamdülillahi Rabbil Alem.